Merhametten, muhabbete, kış günü kuşlara yem veren mecusi. Ehlullah'tan Cüneyd-i Bağdadi rivayet ediyor. Bir mecusinin karlı bir günde kuşlara yem verdiğini gördüm. Ateşpereste hitaben, iman olmayınca ve İslam'a girmeyince bu yaptığının faydasını göremezsin. Allah bu yaptığın iyiliği ancak iman ile kabul eder dedim. Mecusi de bana. Belki kabul etmez ama bu yaptığımı görmez, bilmez mi dedi. Elbette. Görür ve bilir cevabını verdim. Öyleyse bu da bana kafidir dedi. Aradan yıllar geçti. Bir hac mevsiminde... Beytullah'ı arzu ettim ve Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Kabe-i Muazzama'yı tavaf esnasında bir zatın, Ey bu kainatın sahibi, ey bu beytin Rabbi, her şeyi gören, işiten, bilen sensin diye gözlerimden yaşlar dökerek Beytullah'a derin bir aşk ve vecd içinde tavaf ettiğini fark ettim. Yüzünde iman nuru parıldıyordu. Dikkat edince bu nur yüzlü zatın birkaç sene önce karlı bir günde kuşlara yem veren ateşperest olduğunu hatırladım. Tavaftan sonra kendisine yetiştim ve usulca kolundan tuttum. Bana işte Allah gördü ve bildi dedi. Hayretle yüzüme bakarak Allahu Ahad Resulü Ahmet sayhasıyla ruhunu teslim eyledi. O anda bana hitap olundu ki ya Cüneyd sen beytimi arzu ettin geldin beytimi buldun. O bana geldi beni buldu. Gördün mü? Yaptığı o iyilik nasıl imanına sebep oldu? Müşrik olduğu halde iyiliği sayesinde ne Ali makamlara, ne yüce bir devlete erdi ve ebedi hayata kavuştu. Cennet ve cemale ve rıza-ı ilahiye mazhar oldu.